hemen kesilip yenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Tavuk dışarılarda dolaşıyorsa, gübreliklerde filan dolaşan bir serbest hayvansa 3 gün hapsedilip yani kümesine konup ondan sonra kesilip yenmesi lazım. Aksi takdirde etinde necaset olma ihtimali var. Yani 3 gün onu gübreliklerden, pisliklerden uzak tutacağız ki damarlarındaki pislikler iyice arınmış olsun.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 abartı Çünkü şeriatımız hal çaresi söylemiş. Bu hal çaresine uyulunca biiznillahü teala e, sorun olmaz. Kuyu açısından kuyuyu kirletmeyecek durumlar da var. E, devenin, koyunun, ineğin e, ve atın pislikleri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 ee, Müslüman için kolaylık getirmiştir. Ağır necaset, necaseti galize, e, az olsun veya çok olsun pislik statüsündedir. Ne gibi? Alkol bir, akma düzeyindeki kan iki, kanı ikiye ayırıyoruz. Birincisi, e, akan kan yani hayvan kesildiğinde,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 e, hafif necasette ve gerekse ağır necasette zaten hafif necasette bir sorun yok e, ağır necasette necaseti galize dediğimiz yerde hacim olarak e, ve ağırlık olarak müsamaha edilen oran vardır her insanın kendi avuç içi kadar olan kısım sıvı olarak necis olduğunda namaza engel olmaz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 kirlilik olmaması için e, dikkat etmemiz gerekiyor ama şeriatımız e, şu kadar olursa namazına engelli yok diye bir gramaj koymuştur. Nerede? Ağır necasetlerde. Hafif necasetler yukarıda saymıştık hafif necasetleri, at pisliği e, eti yenen hayvanların e, yani at, at ve eti yenen hayvanların idrarı